İkinci mesele geçen hafta yaptığımız ders Müslümanlar bir kere bir hayal kırıklığına uğrassa beni böyle Müslümanlardan unduğumu bana hiç vermeseler çok sevineceğim. Ben bu konuyu uzun süre açmadım. Aslında 2016 yılında cezaevinde hazırladığım bir konuydu benim. Güncel itikada dair delillerimiz ne olmalı? Biz kendi aramızda da bunu konuştuk. Öyle değil mi? Güncel itikada meselelerde delilimiz ne olmalı? Delil işte tek bir ayet değildir. Delil la ilahe olan kendisidir falan diye. Ama bunu ne zaman Müslümanlara açtık? Oldukça ilginç tepkiler geldi. Ben bunlara cevap vereceğim. Tek tek şimdi cevap vereceğim. Önce bütün Müslümanlara birinci nasihatim... ...şu YouTube denilen baş belasını bir bırakın. Sosyal medya denilen baş belasını bir bırakın. Fıkıh usulünde çok temel... E, ...Kavaid-i çok temel bir kayda vardır. Bir şey... ...zararı varsa... ...faydası da varsa... ...zarar terk edilir... ...fayda da şurada dursun. Bu çok temel bir kaydedir. Yani... Zararın def'i maslahatın celbinden evladır der. Mefsidetin def'i maslahatın celbinden nedir? Evladır. Bir iş yapacağımız zaman bu işin neticesinde bize zarar geliyorsa bir de fayda geliyorsa biz neyi tercih edeceğiz? Bu işi terk edeceğiz, zarardan kurtulacağız. Aleyküm. Fayda da aman istemiyoruz. Faydasız olsun diyeceğiz. Bizim dememiz gereken bu. Bu sosyal medya denilen baş belası, bu YouTube denilen baş belasının faydası var. Evet hocam işte bir ders Türkiye'de yüzlerce kişi gidiyor. Ben şurada en fazla 15-20 kişiye bilemediniz, 50 kişiye, 100 kişiye şey yapıyorum. En fazla mescit tıklım tıklım dolu olsa öyle değil mi? Ama sosyal medyadan bir ders yapıyorsunuz 5000 kişi ulaşıyorsunuz. Tamam bu fayda da ben zararını söyleyeyim. Müslümanların anlamak kapasitesi kalmadı. Zaten Müslümanlar kitap okuyan bir topluluk değildi. Zaten biz Türk toplum olarak kitap okuyan bir topluluk değiliz. Kitap okuyan bir topluluk değiliz. Dini YouTube'dan öğrendiğimiz için kitap okumaya da gerek kalmadı. Peki bu neye yol açtı? Anlama kabiliyetimiz sıfırlandı. Çok basit, çok böyle... Ee, alelade diyebileceğimiz en basit meseleleri bile anlayamıyoruz. Ben son iki iki buçuk aydır internet üzerinden sosyal medyadan hoca dinliyorum. Günde bir saat hoca dinliyorum. Bir de İslami olmayan güncel siyasetle ilgili bir meseleyi takip ediyorum ben. Çok farklı kesimlerden birer ikişer saat şey dinliyorum. O konuları dinliyorum. Konuyu söylemeyeceğim burada. Yani güncel siyasetle ilgili, Türkiye'nin siyasetiyle ilgili, son 5 yıllık siyasetiyle ilgili veya son 10 yıllık siyasetiyle ilgili videolar dinliyorum. Günde mutlaka 2 saat, 1 veya 2 video dinliyorum. Bu videolar dinledikten sonra yorumlara bakıyorum. Sadece bizim Müslümanlar değil, başkalar da bir şey anlamıyorlar. Adam bir şey söylüyor, öbürü hiç anlamamış, başka taraftan itiraz ediyor. Ee, kardeşler kitap okuyun. Kitap okumadığınız için kitap okumadığımız için anlama kabiliyetimiz neredeyse sıfır. Ben dönemin birinde günde 3 sayfa kitap okuyan varsa onun kitap masraflarını ben karşılayabilirim dedim bir kişi çıktı. Bir kişi çıktı. Eğer bu ümmet günde 3 sayfa kitap okumuyorsa bir şey anlamayacak, çalışması. Yani YouTube'da dinlemeyiniz. Yani ben dinlemeyin gerçekten. Çünkü anlayamazsınız. Yani günde 100 sayfa, 50 sayfa kitap okumayan adam ne ben anlayabilir ne başka bir hoca anlayır. Hiçbir şey anlayamaz. Bu adam hayatı da anlayamaz, dünyayı da anlayamaz. Böyle öylesine gelir, yaşar öylesine de gider. Bir ders yapıyorum. <gülüyor> Geçen hafta dedim ki vallahi boşa konuşuyoruz dedim ya. Yani kendimiz konuşuyoruz, kendimiz dinliyoruz. Çünkü kimse bir şey anlamıyor. Cidden kimse bir şey anlamıyor. Örnekleriyle vereceğim biraz sonra. İşte bu YouTube'dan din öğrenme, sosyal medyadan din öğrenme, bir de Facebook'ta, Twitter'da mücahitlik yapma işi bizden o kadar çok şey götürdü ki Bizden o kadar çok şey götürdü ki Belki de İslam ümmeti olarak Buradan başlanması gerekiyor Belki de böyle çok radikal kararlar Almak gerekiyor Türkiye'deki bütün İslami Camianın tevhid ehli hocalarının hepsinin Youtube'u interneti kapatıp artık birebir Müslümanlarla ilgilenmesi Böyle radikal kararlar alması Gerekiyor insanlar okuduklar Zaman anlama faaliyetleri gelişir Kardeşler okuyun Eşinizi anlayacaksanız Eşinizi anlama kapasiteniz okuduğunuz kitapla orantılıdır. İş yerinizde patronunuzu anlama kabiliyetiniz okuduğunuz kitapla alakalıdır. Arkadaşlarınızı anlama kabiliyetiniz okuduğunuz kitap kadardır. Dini anlama kabiliyetinizde okuduğunuz kitap kadardır. Bu böyledir. Okunacak bir metin yokken bu dinin ilk gelen emri okudur. Ortada okunacak bir metin yoktur. Ama bu dinin ilk gelen emri nedir? Okumaktır. Bunu yapın bu bir. İkincisi bu sosyal medya bizden edebi de kaldırdı. Tamam bak şu an karşımdasınız. İtiraz edeceksiniz bile ya bırak sen ne saçmalıyon diye itiraz edebilecek var mı burada? Değil Yani insan utanır değil mi? Sosyal medyada kimlik belirsiz olduğu için utanma duygusu kalktı. Utanma duygusu yok. Bak şurada bana en muhalif olan adam bu mescitte, beni en az seven adam, hatta benden nefret eden adam bana itiraz edecekse nasıl itiraz der? Hocam şöyle şöyle deriniz ama şu şöyle değil mi der. En nefret edeni bunu söyler. Sosyal medyada ya bu adam ne saçmalıyor diyor. Niye? Kimliği yok ki. Bu yaptığı edepsizliği görecek ikinci bir Müslüman yok. Bu yaptığı karaktersizliği ortaya koyacak, bilecek ve kendisinden utanacağı bir Müslüman olmadığı için. Resulullah diyor ya hani geçmiş peygamberlerden Utanma, utanmazsan dilediğini yap. Dilediğini yapıyor. Şimdi örnek görüyorum. Adam yorum yazmış geçen hafta. Ya diyor bu ne saçmalıyor diyor. Cehaleti mazeret görüyor diyor cehalet mazaret görüyor dediği adam yani ben 2002 yılında 2002 yılında belki de bunu söyleyen adam anasından daha doğmamıştı. Ya da belki de kısa panturla geziyordu arada. 2002 yılında kişi şirk işliyorsa bir peygamber gelmese de, bir kitap inmese de bu kişi müşriktir diyen adam. Yani sen bu adama 19 yıl önce bir kimse şirk işliyorsa, ona peygamber ulaşmadıysa da, fetret devrinde yaşadıysa da Resul ona ulaşmadıysa da bu kimse müşriktir, hak görüş budur diyen adam. Ya sen böyle bir insana ya bu ne saçmalıyor, cehaleti mazeret görüyor diyorsun. Tamam. Bu yaptı yani bu söylediğin, bir bunu edepsizce söyleme. iki bilmediğin bir konuda konuşmandan dolayı insanlardan utanmıyorsun. Çünkü insanlar seni görmüyor da ama Allah seni görüyor. Allah bunu yani bu kişi bu yazanın yazdığını Allah ona kesin soracak. Kesin soracak. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ Yani mücahit, imam mücahit diyor ki hastanın ah ah seslerini bile kaydederler diyor. Siz zannediyorsunuz mu sosyal medyada bir şey yazacaksınız? Allah onu sormayacak, Allah onu görmeyecek, Allah onu unutacak. Bunu zannetmeyin. İşte bu sosyal medya denilen hadise iki şeyi bizden kaldırdı. Bir, Allama kabiliyeti kalktı. Zaten okumayan bir toplumuz, Türk toplumu olarak okumayan bir toplumuz, Müslümanlar olarak okumayan bir toplumuz. Artık sosyal medyada vakit geçirdiğimiz için bir de dini oradan öğrendiğimiz hiç okumuyoruz. O bir. İki, edebi kaldırdı. Kimse görmüyor. Murat Gezenler diye orada değilsin. İşte Ahmet Ak diye orada değilsin. Zeyd bin Hüseyin diye orada değilsin. Orada nesin? Allah'ın kulu, Mücahitlerin reisi. Mücahitlerin reisi. Veya bilmem ne orada böylesin kimse seni görmüyor kimse sana şey yapmıyor ee, bir şey söylemiyor her türlü edepsizlik her türlü hayalsızlığı yapman gayet normal bir tanesi diyor ki sen şimdi bunu söyledin ya diyor yarın birisi Mayda 44'ü diyor böyle anlarsa diyor ondan sonra ve tevil ehliyim dese nasıl tekfir edeceksin hiçbir şey anlamamış hiçbir şey anlamamış. Ve daha böyle nice şeyler var yani öyle acayip itirazlar geldi ki dedim yani, ne, yani nasıl olsa kimse anlamıyor ne konuşup duruyoruz. Yani gerçekten niye konuşuyoruz mesela saat de mi? Ezan kaçta okunuyor? Ben buraya 11.30'da geldim değil mi? 1 saat 35 dakika. Ben 1 saat 35 mı bir şey anlatmak için harcıyorum. Halbuki evimde yazsaydım, çoluğumla çocuğumla otursam, işimin başına geçip 2 kitap satıp 3 lira kazansam, benim için daha faydalı mıydı diye. vallahi bazen aklıma geliyor. Sonra da bir Avrupalı yazara demişler. Sen bir şeyler yazıyorsun ama kimse anlamıyor. Niye boş boşuna uğraşıyorsun? O da demiş ki 50 yıl birileri anlar demiş. Önemli değil demiş. Bazen da de aklıma böyle geliyor. Allah subhanehu ve teller sonumuzu hayırlı kılsın. Benim söylediğim şey çok basit. Sizin güncel itikat dediğiniz tevhidin aslı mıdır değil midir? ha? Senin güncel itikat dediğin şey nedir? Tevhidin aslı mıdır değil midir? Tevhidin aslıysa tevhid ne demek? La ilahe illallah tamam işte güncel itikadi meselelerin delili neymiş? Bitti bu kadar bastı Tevhidin aslı değilse it, güncel itikadi mesele değildir. Zaten aramızda tekfir etmeye şuna buna gerek kalmaz. Yok tevhidin asılları diyorsan tamam mı? Tevhidin asılları diyorsan bir meseleye la ilahe illallahın aslıdır. İşte bu meselenin aslı aslı ne demek? Delil demek demek. Usul kelimesinin dört manası vardır. Asıl kelimesinin kaç manası vardır? Dört manası. Tamam Mesela bu meselenin aslı kitap füsünettir demek. Bu meselenin delili. Tevhidin asılları dediğiniz şey işte tevhidin şeydir. Bunun delili tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Peki şimdi bir tanesi soruyor. Yine hiçbir şey anlamamış. Hocam diyor Seleften bir tanesi diyor bir meseleyi izah ederken bunun delili la ilahe illallah dedi mi? İki cevap vereceğiz bu arkadaşa. Diyor ki yani mesela amel imandan bir cüz müdür değil midir? amel imandan bir cüzdür. Bunun delili nedir? Selef şöyle mi dedi. La ilahe illallah mı dedi? Şimdi bak buna iki tane cevher. Bir, ben Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir. Bunun delili la ilahe illallah'tır dedikten sonra cümlenin devamını getiriyorum. Kur'an-ı Kerim la ilahe illallah'ı tefsir etmiştir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunun delili Kur'an'da her tarafındadır. Fatiha'dan başlar, Nas'tan biter. Her yerde bunun delili vardır. Ben 18 ayrı başlıkta, her başlıkta en az 5 ayetten 100 ayetle ispat ettim bu konuyu. Veya 150 ayetle veya 80 ayetle. Ben bu konuyu ne zaman öğrendim? 2007 yılında bir makale ele aldım. Bir makale okumaya başladım. Allah'a iman ve hakimiyet meselesi diyor. Adam 9 tane ayet getiriyor. Bir bakıyorum gerçekten yani Allah'a iman ve la hakimiyet içine girmiş. Ahiret iman Allah hakimiyet meselesi diyor. Bir anlatmaya başlıyor. Yani onlarca maddede izah etmiş yazar. Ha dedim ki demek ki bu mesele böyle bir mesele. Ya da benim anlatmaya çalıştığım aslında çok basit kardeşler. Güncel itikat meselesi dediniz. Mesela tevhidin asıllarıdır. Tevhidin asılları Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette, yüzlerce ayette ispat edilmiştir. Her ayet oraya çıkar. Hatırlar mısınız kavramlar dersinde dedik ki şirk nedir? Allah'tan başkaına ibadet etmektir. İşte tâbût nedir? Allah'tan gayrı kendisine ibadet edilendir. Güncel itikadi meselelerle ilgili kavramların hepsi iç içedir demiştim. İlah nedir? Allah'tan başka kendisine ibadet sunulandır. Tamam mı? Din nedir? İbadetleri içine alındığı hayat metodudur. Tamam mı? İşte tevhid nedir? Allah'tan gayesinde ibadeti reddetmektir. Bak hep bütün kavramlar aynı yere çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu açarsanız açın, yüzlerce ayette hep aynı yere çıkar. O da La ilahe illallah'tır. Benim demeye çalıştım. hadise bu. Bu itiraza ikinci cevabımız selef Uluhiyetle şirk hiç tartışmadı ki. Selef döneminde, tabin döneminde tartışılan meseleler bugün sizin güncel itikat meseleleriniz meseleler değildi ki. Selef Allah'tan başkasına ibadet etmeyi tartışmadı ki. Selef Allah'ın hükmünü bırakıp beşer hükmüne muhakem olmayı tartışmadı ki. Selef Allah'ın hükmünü iptal edip yerine yeni hükümler koyanların hükmünü tartışmadı ki. Bunun delil la ilanetesi. Bir başka konu, amel imandan bir cüz müdür değil midir? Ya da e, amel ile iman bir bütün müdür değil midir? Selef bunu tartıştı. Bunun da delili la ilahe illallah olmadığı için buna muhalefet edenler de tekfir etmedi satın. Ben de onu söylüyorum. Bu yaptığım açıklamalar da anlaşılmayacağını biliyorum. Kellim kellim la yansah demişler değil mi? Ama bu Tarihe not düşelim. Belki bir kişi anlar, bir kişi bununla amel eder. Mesela çok güzel anlayan bir tanesi çok güzel anlamış. Gerçekten yani hatta dedim yani ben yazmışım gibi bir şey. Böyle güzel anlayan insanlar da var. En azından onlar için böyle bir nasihat olsun bu. Ben tekrar nasihat ediyorum yani bu sosyal medyadan uzaklaşın. Yani sosyal medyadan uzaklaşın arkadaşlar. Kitap okuyun, kitap okuyun yani. Murat gezinleri dinleyeceğiniz açın Tirmizi, İmam Tirmizi'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyin. Oturup şöyle dinleyeceğiniz açın İbn Teymi'i dinleyin. Oturup şöyle dinleyeceğiniz açın eee İbn dinleyin. Açın okuyun. Tamam mı? Tabii tamam, Müslümanlara bu zor geliyor. Açacaksın bir kitabı. Öyle değil mi? Eline kalem alacaksın, tek tek okuyacaksın. Anlamadığın yerine altını çizeceksin, onu not alacaksın, onu başka kaynaklardan araştıracaksın. Bu araştırmanın neticesinde bir sonuca ulaşamazsan onu gidip bir bilene soracaksın filan. Bu ne geliyor? Zor geliyor. Adam soru soruyor. Hocam diyor, ee, sünnette şöyle bir şey var mı? Namazda şunu yapmak sünnet mi? Ya Google'a yazsan çıkar ya bir dakikada. Arkasından sorma niye cevap vermedi? diye seni tekfir edecek neredeyse. Bu kadar tembel, bu kadar hantal bir ümmet olmuşuz. Allah bizleri ıslah etsin. Bu da bu konuyla ilgili açık söyleyeceklerimiz.